وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ <الْمُؤْمِنِين> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Çok değerli mü'min kardeşlerim Zariyat Suresinin 50 ayetinde Allahu Teala kendisine sığınmamızı bize emretmektedir. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fehiru ila Allah. Sadakallahu'l azim. Ayet iki kelimeden oluşuyor. Allah'a sığının. Allah'a sığının ifadesi kulu her halükarda kulluğunu hatırlamaya teşvik etmektedir kul ya Allah'a sığınacak ve böylece kurtulacak ya da Allah'ın dışındaki güçlerin etkisi altında kalacak ve bu güçlerin başında da şeytan gelmektedir. Çok değerli kardeşlerim İnsanoğlu dünyaya ayak bastığı günden beri ilk defa bu kadar dünya nimetlerini ve sıkıntılarını insanoğluna açtı. Belalar, musibetler, asırlar önce de vardı. Toprak o zamanlarda da buğday ve diğer bitkileri yetiştiriyordu ama bu kadar bolluk ve bu kadar çok sıkıntı insanoğlu ilk defa görüyor Günahlar ve Allah'a isyan da aynı şekilde bu asırdaki kadar hiç çoğalmamıştı ne yazık ki Fitneler ve musibetler iç huzursuzluklar dertler bütün insanlığı kasıp kavuruyor bir taraftan da nimet yağıyor yani sağ elimiz adeta rahmet topluyor sol elimizde bir türlü azaptan ve musibetten kurtulamıyor gibi bir sahnemiz var İnsanlığın kurtulması için gönderilmiş bulunan İslamiyet ve ona iman eden Müslümanlar bir garip cenderenin içinde kaldılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi İslam gariplik günlerine. Hatta Mekke'sinde, Medine'sinde, İstanbul'unda, Kudüs'ünde İslam garip gibi duruyor. Şirk, nifak ve bid'atler ve hurafeler hala bu çağın gelişmelerine rağmen insan oğlunu, hatta Müslümanları kuşatıyor. Değerli kardeşlerim, musibetlerimizi sayacak olsak bitiremeyiz ama özellikle bazı musibetler var ki biz dikkatsizliğimiz sebebiyle bu musibetlerden daha fazla etkileniyoruz Rabbimiz Kur'an'ında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bize ısrarla dünyanın cazibesine karşı dikkatli olmamızı tavsiye buyurdu buna rağmen dikkat edemiyoruz dünyadaki çoluk çocuk aile ev, bark, iş yeri vesaire ahiretten oyalayan cennet yolculuğumuzu geciktiren ya da sorunlu hale getiren tutumlarımız bir musibet olarak karşımızda ne yazık ki duruyor birbirimize hasedimiz kendimize karşı bile cimriliğimiz kibrimiz hepsi bir sorun bir cenderenin içine bütün insanlık girdi en çok bunu ailede camide iyi olmamız gereken yerlerde hissediyoruz günahlara karşı çaresiz kaldık günah işleyenler en çirkin günahları işleyenler sanki haklıymışlar ahlaklı bir iş yapıyorlarmış gibi bir tutum oldu ve Müslümanlar Birleşip Allah demeyi ve Kabe'nin etrafında dönmeyi ilke edinmiş insanlar yanlışlara karşı birleşmesi gerekirken onlar da grup grup oldular. Alimler, ümmeti Muhammed'in peygamberinin varisi alimler, tek kelime olmaları, Kur'an'a hizmet etmeleri gerekirken kibirdi, ucuptu, idi hakkı bazı menfaatlerinden dolayı gizleme yaşadıkları toplumun ayrıntılarına ve sırlarına vakıf olamama dünya toprağını dünya nimetini edinme kavgasına girmeleri kör tartışmalarda vakit harcamaları ve birbirleriyle uğraşmayı ibadet haline getirmeleri alimlerin bütün bunlar bizim Allah'a sığınmaktan başka çaremiz olmadığını gösteriyor İşte şimdi Zariyat suresinin 50. ayetini anlamak durumundayız فَفِرُّوا il Allah, Allah'a sığının Allah'a kaçın ey insanlar Alimlerden, camilerden her şeyin üstünde bir Allah var bizim için ona sığının elbette bu sığınma şu şekilde anlayacağımız bir sığınma değil yani toplanıp hepimiz Mekke'ye Medine'ye hicret ediyoruz böyle çocuksu bir sığınma değil bu Kudüs'e gidince Allah'a sığınmış oluyoruz sığınması değil İmanımızı güçlendirerek duamızı sürekli ve samimileştirerek Kur'an-ı Kerim'i daha fazla sahiplenerek okumak ve amel etmek şeriat ilimlerinin özüne sahip olarak daha merhametli, daha sabırlı, teennili olarak takva öncelikli ameli i salih planlamalı bir hayat yaşayarak birbirimize emri bilme'ruf ve nehyi anil münker yaparak dünyada zühdü esas almayı ilke edinerek müminlerin cemaati ile beraber olarak hangi fırkadan hangi gruptan olursa olsun müminlerle beraberiz diyerek fitneden ve fitne görüntüsünden uzak kalarak ve arkadaş seçimini salih arkadaştan yana yaparak Allah'a sığınabiliriz. Yoksa Allah'a sığınmak bir simge değildir, eylemdir, eylemin adıdır. Eğer biz becerip Allah'a sığınamazsak değerli kardeşlerim fefirru ilallah Allah'a sığının emrini anlayamazsak peygamberlerin bütün iman edenlerine Allah'a sığının sığınacak başka bir de yokturu biz sadece ölülere dua etme manasında anlarsak bilelim ki Allah'a sığınmamanın karşılığı Şeytanın elinde, avucunda kalmaktır. O zaman şeytana hani bet dua ederek, lanet ederek biz bir iş yapmış olmayız. Çünkü Allah'a sığınmak bir eylem türüdür, tavır adıdır, züht göstererek, e, takva hareket ederek, ameli salih yaparak, çokça samimi dualar yaparak Allah'a sığınırız. Aksi takdirde risk altında olan imanımızdır çünkü şeytanın ana hedefi imanımızla ilgili endişeleri bertaraf etmemize karşı tedbir alıyor o ve rızık endişesi evim olur mu olmaz mı endişesi çoluk çocuğun geleceği endişesi bizi kasır kavurur eğer Allah'ın himayesinde olmazsak becerip Allah'ın şeriatını yaşayamazsak o zaman ekmek uğruna canımızı veririz halbuki can o ekmekten değerli idi ama ne yazık ki böyle düşünemeyiz biz o zaman sabrın kıymetini bilemeyiz sabredemeyiz ve maazallah kafirlerle beraber olmak kafirlere sempati bakmak gibi büyük bir hataya düşebiliriz Neûzu billahi Teala. Kardeşlerim Rabbimiz fefirru ilallah Allah'a kaçın buyurmuştur Allah'a sığının buyurmuştur Allah'a yürüyün buyurmuştur Bu sözde olur bir şey değil duamızdan yaşam tarzımıza kadar gerçekleşecek bir şeydir evimizde bir eşyayı yerleştirirken helale harama şeriat ölçülerine dikkat ediyorsak bu demektir ki biz Allah'a sığınacak bir iş yapıyoruz yoksa evini krediyle al, faizli al eşyada helale harama dikkat etme Allah'a sığındık diyemeyiz biz Allah'a sığınmanın adını kullanırız maazallah kendini yapmamış oluruz Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve zekir fe in nezek